Alaikum Allah ya kıyır alvara, teğdadi pabatı zimali ve eklera. kıymetli dinleyenlerimiz, Rabbimiz Tebarek Teala bizleri Ramazan Şerif'in birçok bereketine ve rahmetine nail etti. Kavuşturdu ama her zaman dediğimiz gibi mühim olan Ramazan Şerif'in faziletlerine nail olmak bereketlerine erişmek, fakat muhafaza edebilmek, koruyabilmek. Birçok insan kazanıyor, fakat kazandığını maalesef koruyamıyor. Koruyamadığı için de yarın ahirette sevap beklentisiyle çıkacak, fakat boşa çıkacak, müflis olacak. İşte amel bakımından en büyük husrana düşenler bunlardır. allah Teala ne buyuru s-saadü billah قُلَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ عَمَالًا Teh Suresinin son sayfasındadır bu. Habibim söyle ki biz size amel bakımından en ziyade zarar edenleri söyleyelim mi? Yani amelleri yaptığı işlerin karları bakımından e, manevi ticaret diyelim ona. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ ee iman edecekler, salamel işleyecekler. İnnel estaazu la innel lidina amenu. İman eden kullar ehli sünnete göre düzgün inanmışlar ve amil salihat, salameller istemişler. Yani İslam'ın 5 şartı namaz, oruç, hac, zekat gibi vazifeleri yerine getirmişler. Ve quamus sala namazı hakkıyla ikame etmişler yani Salih amellerin başında gelir ama yine onu özellikle söylüyor. Öven fakun bin mağrizek neamsirrın ve alaniyeten. Bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve aşikare halde her türlü infak ettiler. Yani e, zekat açıkta verilir çünkü farzdır, farzlar ya olmaz. Sadakeler, hayır hasenat gizli verilmesi uygundur. Rəjülun təsadğə axfa hatta latə alim şimalu ma'tun faku yeminu. Hadis-i illa buyuruyor Allah'ın gölgesinden başka gölge kalmadığı günde yedi zümreyi allah Teala kendi gölgesine, arşının gölgesinde gölgelendirecek. Bu yediden birisi de o kadar gizli sadaka verdi ki sağ elinin verdiğini, sol eli bilmedi. İşte öyle gizli yeri gelir, gizli verilir. Zekat gibiler olur, açık verilir. Bunlar yarcı neticaretten öyle bir ticaret umuyorlar ki yani kazanç ve kar bekleyentisine girmişler ki yani asla kesada fesada uğramaz kesada uğramaz ne demek asla o ticaret bozulmayacak onlar böyle bir ticaret bekliyorlar Mevla buyuruyor şimdi insan bu kadar karlı ahirette kar getirecek namaz gibi oruç gibi işte gibi, cekat gibi, gayrat, hasenat gibi bu kadar efendim e, faziletli ameller yapıyor zahirde, görünüşte. Ama ahirete çıkıyor, müflis çıkıyor, eli cebi boş çıkıyor, helak oluyor. Çünkü neden? İşte ben size Mevla buyuruyor, öbürat rahat kelimeye geçtik şimdi. Amel bakımından en çok zarar edenlerin durumunu haber vereyim mi? Buyur ya Rabbi. Ellediğine o kimseler ki valleseayum. Gayretleri, çabaları boşa gitti fil hayatid dünya. Dünya hayatında namaz kılmıştılar. Oruç tutmuştular. Hacca gitmiştiler. Her sene umreye giderdiler. Hayır hasenat bir şeyler de yapardılar görüntüde. Velakin bunlar ahirette çıkmadı karşılarına. Hatta tersi çıktı. Yabur estiğe debilse, bedalemin Allahı, ma lam Hiç hesabatma dokular şeyler Allah tarafından karşılarına çıktı. Yani zuhur etti, belirdi. Halbuki onlar bu namazdan, oruçtan, Ramazandan, hayır beklentisine girmiştiler. Ahirette biz çok kazanacağız, kazançlı çıkacağız. Düşünürlerken bir de mahşere çıktılar, baktılar, hiç beklemedikleri cezalar, belalar, azaplar. Çıktı önlerine. Ya biz ibadet yaptık, masiyet yapmadık ki. Niye bu böyle oldu? E niye oldu? işte? anlatacağız işte. Geçen derslerden beri de anlatıyoruz. Yalanla, gıybetle, dedikoduyla, yalan yere yeminlerle, şehvetle namaremlere bakmak suretiyle efendim sen orucu oruçluktan çıkarttın, deldirdin bıraktın. Oruç bu kaldı yani kavga, gürültü, bunlar da orucun sevabını iptal ettirir. Böyle aşırı bağır, çağır, oruç halinde sinirlenmek, öfkelenmek, insanlara sövüp saymak bunlar. Sibabül Müslüm'ü füsûku. Müslümanla sövüşmek fasıklıktır. Bir Müslümana ana avrat sövüyorsun. Ağzına burnla sövüyorsun. Bu nasıl bir Müslümanlık arkadaş ya? Fasıklıktır diyor. Fasık demek en büyük günahkar demektir. Kafir olmaz ama doğru da mümin olamaz. Efemen müminen kemen fasika. Laestevun. Hiç mümin olan fasık olanla bir olur mu Allah buyuruyor. Yani fasik bir manada fasık kafir değil değil ama yine de onu müminin karşı tarafına koyuyor. Hiç müminle fasık bir olur mu? Bu ne demek? Laestevun bir de peşine de teki eşit olamazlar buyuruyor. E sen şimdi nasıl söylüyorsun milletine anasına babasına ağzına burnuna ya? Bu nasıl bir Müslümanlıktır ya? Bir de Ramazan günü oruç moruç sen hiçbir şey değiştiren yok seni ya. Onun için hiç beklemedikleri şeyler Allah'tan karşılarına çıktı belirdi, zuhur etti. Rezil olmak var yarın ahirette. Perişan olmak var yarın ette. Onun için şimdi ee, ne buyuruyor İmam Gazali'den, Efendi Hazretleri çok okurdu. Amilu amalen zannuha hasenat feveceduha fi kiffeti seyyat. Bir takım ameller yaptılar. Onları hasenat sandılar. Yani iyi amel, güzel amel, ne iyi bir şey diye düşündüler. Fakat onları nerede buldular? Günahlar kefesinde buldular. Yani namaz oruç diye mizanın sağ tarafında Hesap ettiler, bulacaklarını düşündüler. Bir de çıklar, baklar, günah tarafında çıkmış. E neden şartlarına riayetsizlikten, edeplerine riayetsizlikten insan mahrum olur? Böyle şey olur mu ya sen? Tut da nasıl tutarsan, tut; kıl da nasıl kılarsan kıl; umraya gitti nasıl gidersen git. Böyle bir şey olur mu ya? Bunun ameli ayrı bir vazifeler. Topluluğu, çünkü farzı var, vacibi var, sünneti var, müstahabı var, edebi var, mekruhu var. Ondan sonra efendim, müfsidi var. O amel yaparken dolu iş var. E, onun da o haricinde e bir de bunun muhafaza var. Yani korumak meselesi var. Korumadığı zaman bir insan helak olacak. Korursa Ramazan-ı Şerif ona şefaat edecek. Korumazsa Ramazan-ı Şerif ne yapacak? Onu şikayet edecek. Dünkü derste de buna mümasil bazı rivayetler okumuştum. Bugün tabi farklı şeyler hadis-i şerifler, rivayetler yapacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. İbnül Cevzi, Bustanül Vâzîn isimle sende de naklediyor bu hadis-i şerifi. Men sâme ramadâne fî yinsâtin ve şükûd Her kim? Ramazan ayını sessiz ve sedasız bir şekilde geçirirse, süküt içerisinde ne demek süküt içerisinde? Yani bağırıp çağırmayacak. Ee, ne buyuruyor Hadis-i Şerif'te, Bukhari'de? اِذَا كَانَ يَوْمُوا صَوْمِي Sizin birinizin oruçlu günü olduğu zaman فَلَا يَرْفُذُ Müstehcen konuşmasın. Cinsel içerikli laflar konuşmasın. Yani oruçluyken hanımıyla da olsa helalıyla da olsa e, müstehcen içerikli konuşmalar e, şakalar, fıkralar, hikayeler, bilmem neler konuşmasın. Çünkü sonra freni tutmayabilir. Ondan sonra efendim e, o konular onu tahrik edebilir. Onun için konuşmasın. Yani nasıl cinsel ilişki oruçluyken efendim yasaksa nasıl cinsel ilişki efendim orucun müfsidi ise orucu bozarsa aynı şekilde efendim müstehcen içerikli konuşmalar ve kelamlar da orucun sevabını bozar. Anladın mı? Orucu bozmaz sevabını bozar. Çünkü sana dendi ki müstehcen konuşma. Ondan sonra efendim. Sokaklarda falan patırtı, gürültü çıkartmasın. Bağırıp çağırmasın. Bağırıp çağırmasın. Hatta biri üzerine gelir. <gülüyor> trafikte mesela. Adam bir korna bastı diye gidiyor, iniyor. aşağı herifi tarıyor, öldürüyor. <gülüyor> ne efendim, e, psikopatlar ne? Akıl hastaları, deliler var bu memlekette ya. Adam sana korna çaldı diye gidip, Kavga edilir mi? Adam öldürülür mü? Adam dövülür mü sen? Ama işte insanlar artık barut olmuş yani. Maddi manevi sıkıntısından e, dalacak yer arıyor. Hele bir de oruç olursa daha da bir de açlıktan susuzluktan sinir sistemleri bozuluyor. Bu sefer önüne gelene bağırıyor çağırıyor. Sizin birinizin e, oruç günü olduğu zaman Başka günlere benzetmesin orucunu. Sessiz olsun, bağırmasın, çağırmasın. Ondan sonra peki birisi kalktı onu, ona sövdü. Oruçlu yükselen, geliyor sana ana avrat, sövdü şimdi. Ne yapacağız? Ev katelovu ya da savaşma kalktı onunla, yumruğunu kaldırdı falan. Öyle yumruk göstermekle de değil ha. Tamamen vuracak sana yani. Kaç yani, kaç? E ben ona vurup indirebilirim aşağı. Ya ama oruçlusun. Fellekul bu sefer ne söylesin? ruun sa'imun. Ben oruçlu bir kişiyim desin. Ee, onun için yani şu mealde bir ima da olabilir. Yani oruçlu olmasam gösterirdim sana. Fakat ben şimdi oruçluyum. Dokunma bana. E, dercesine. Ama alenen diliyle de ben oruçluyum. E, Benle uğraşma. Sinirimi de bozma diyebilir işte en fazla o kadar. Ama bağırmak, çağırmak El kol hareketleri falan bunlar yasak. Her zaman yasak ama oruçluyken daha yasak. Sevabı gidiyor. Sevabı batıl oluyor. Onun için sessiz vaziyette, sükut içerisinde her kim Ramazan Şerif'te oruç tutarsa yani sinirlenmemek zor iş. Tam iftara yaklaşıyor. Bir de bakıyorum bir anda millet tübnet almış ya. Niye öyle bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz birbirinize? E oruçluyuz da ondan. Otur zikir yapsana ya. Sübhanallah ve hamdiye oku. Yarhamen rahmin oku. Ondan sonra ilk bölümü rahmettir. Bak havaları görüyor musun? Nasıl serin, nasıl yağmurlar yağdı yine bugün. Ya ilk on hep rahmettir yani. Hep berekettir. Bak, başından beri hep serin görüyor musun? Çevvelü Başı rahmettir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla onu yalancı çıkarır mı? Haşa. Şimdi vevsatu'l mağfiret. Ortası mağfiret. Yani e, günahların affına vesileler. Eee bu gece 10. gece mi oluyor? Yine ya rahme rahimine devam ediliyor 100 kere. Ertesi gün ya gafur azizunub mağfirete geçiliyor artık. Vevsatu'l mağfiret. Ortası mağfiret. Yani üç on var ya İkinci onda mağfiret tecelli edecek. Günahlarımızın affı için. Belki biraz sıcak olabilir. Çünkü günahların affı için biraz ter dökmek lazım. Yani oruçluyken açlık ve susuzluk biraz hararet çekersen hani ki günahların çok ya Mevla affına vesile kılar inşallah. Belki ortasında sıcak olur mu onu bilmem. Ama başında rahmet olduğu hadis-i şerifle sabit idi. En baştan da demiştim. E bak serinlik oldu elhamdülillah. Şimdi, esas mesele, şimdi biz bu müjdelerden kazanmamız için sessizliği muhafaza, sükütü muhafaza, ve <gülüyor> keffesem'a'u, kulağını engelleyecek. Kulağını neden? Yalan konuşulan yerde durmayacak. Gıybet konuşulan yerde durmayacak. Ya durduracak, ya kendi durmayacak. Çıkacak gidecek. Ben gücüm yok bunların lafını kesme. O zaman çek git. Eee, dedikodu söz taşınan yerden kulağını duyurtmayacak. Ondan sonra şarkı türlü müstehcen içerikli felaya söven kadere söven pis pis şarkılar Ka kadının sesi e, tabii ki şarkı söylemek e, kadının normalde sesi avret değil ama e, böyle şarkı söyleyen sesi kesin avrettir. Ve caiz değil. Onun için kadın ezanda okuyamaz. Erkeklere Kur'an'da okuyamaz erkeklere de okuyamaz. Mevlüt okuyamaz. Erkeklerin dinlediği yerde kocasıdır oğludur başka ama yabancı erkeklerin dinlediği yerde okuyamaz makamlı kulağını bunlardan geri tutacak sonra, sonra o gözünü engelleyecek gözünü namahreme baktırmayacak insanlara hakaretle baktırmayacak ondan sonra başkasının efendim sırrına baktırmayacak avretine baktırmayacak öyle erkeğin göbeğiyle diz kabağı arası e, avrettir Şort giymiş bir erkek Silip giymiş bilmem ne e, Onun dizine kadar avret Erkek bile bakamaz Erkek erkeğe bakamaz Göbeklentiz kapağı arası haramdır Bunlardan gözünü tutacak yani Bazı kere maç edenlerin şunun bunun e, Şortları dizden yukarı geliyor e, Onlar dizden yukarı olunca Bakmak haramdır Avret deridir çünkü Gözünü engelleyecek Bunlardan Kadının zaten cemi o bedenil hurreti avret. Hürre kadının, yani şimdi zaten bütün kadınlar hür. Elhamdülillah. Hür olsunlar zaten. Kimse istemez köle ki cari olsunlar. Hür olmaları büyük nimettir. Ama hür olmanın da bir bedeli var. O da nedir? Bütün bedeni avrettir. İlla ve cahke feya. Yüzü müstesna. Bazı da yüzler var ki, yani bütün vücudu görmekten daha etkilidir. Onun için yüzünde de biraz burnuna doğru çeksek şöyle. Ee, çok iyi olur. Yani biraz yüzünü de tam göstermese, kabak gibi böyle ihramda gibi açmasa iyidir. Çünkü yüz müstesnadır ama bu milletin gözü e, kötü bakmaktan müstesna değildir. Çünkü herkesin gözü farklı bakar. Herkesin gözü iyi bakmaz arkadaşlar. Korunmak lazım. Bir de elleri hani iş yapacak edecek, e, tutacak, çocuğunu tutacak, çanta tutacak bir şey elleri müstesna, geri kalan bütün bedeni avrettir Sen oruçluyken kadının bedenine baktığın vakitte bu büyük bir felakettir. Orucunu, e, sevabını bozar. Orucu bozmaz da sevabını bozar. Şimdi Ramazan'da sessizlik yapacak, süküt içerisine geçirecek, kulağını haramdan engelleyecek, gözünü haramdan engelleyecek, velisanehu dilini eyvah fuzuli konuşmaktan yani bu dilini derken gıybet, dedikodu, iftira gibi haramlardan engelleyecek. Yoksa mübah kelimeler var. İşte akşama ne pişirdin? İşte fasulye diblesi. işte evendi şey pirincini biraz fazla koy. Biraz suyunu az koy benim çamur gibi olmasın işte tane tane olsun. Bizim görelenin yemeğidir ama pek beceremiyor kimse şimdi bu dible meselesini. Efendim e sen şimdi bunu karına tarif ettin. ve hatta telefonda dedi sana ki akşama neler istiyorsun? Sen de dedin ki ona işte efendim lahana diblesi istiyorum. Yok ezme lahana istiyorum. Bir şeyler bir şeyler istiyorum. Mısır ekmeği iyi olur falan. Dedin. Bu işin haram mıdır? Değil. Günah mıdır? Değil. Ya ne dedin? Mubahtır. Mubah ne demek? Ne günah taluk eder ne sevaba taluk eder. Senin böyle bir isteme hakkın var mı? Var. Yemesi mubahsa, istemesi mubat. Anladın mı? Ama sonra karın beceremediyse bağırması mubat değildir. Çünkü bir de geldin dibini tutturmuş. Veya yapmış dibleyi çamur gibi su içinde. Yağ mübarek. Pirinçler tane tane sayacak diyorum sana da. Efendim böyle ayrı olacak, kıyacak, kuruyacak falan falan Yapamaz. En fazla denir ki ya bunu beceremedi onu da kalbi kırılırsa onu da deme. Benim gibi kaba olursan ben çok kabayım bu mesele. Acayip kabayım. Allah beni nazik kibar eylesin. Ben kabayım. Ama şimdi bağırıp çağırmam. Bağırıp çağırmam. Ama sen kalkarsan senin bu tavayı kafana geçiririm bilmem. Ne oluyorsun çüş ya. Çok sinirim bozuldu. Ben gündüzden heves ettim. Geldim iftara bir de baktım. Karı yemeği çorak ettim veyahut da dibini tutturmuş bilmem. Bağıramazsın ya. Bak sana ne okuyorsun mu? Mübarek sessizlik sükut. He? Biz sana sessizlik diyoruz. Sen de sessizlik mi diyorsun bize? bu Sessizlikten sen ne anlıyorsun? Kaptan Abrahmet'e anlatırdı. Lazları maça götürmüşler. Maçta diyorlanmış onlara ki işte mesela işte golme atıyorlar. İyi bir pozisyondaysalar işte şöyle yaparsam diyormuş ona. Efendim? Tezahurat. İşte ben şöyle yaparsam veyahut da böyle yaparsam işte efendim. Sessizlik diyormuş yani ona onlara diyormuş. Sessiz olacaksın. Sessizlik diyormuş ona. Ya adam böyle yapıyor. Başlıyorlar yıktılar sahayı. Ve bu sefer durum kötü. Aleyh'e gelişiyor. Gol yedik yiyeceğiz durumu. Adam böyle yapıyor. Bu sefer başlıyorlar. Sessizluk, bas basma bağırıyorlar. Ulan sen sessizluktan, sessizluktan sessizluk diye bağırındın mı anladın ya? Ne kafasın sen ya? <gülüyor> yani biz sana ne dedik? Ramazan'da sessizlik dedik. Sen ne anladın sessizlik? Bağırın anladın herhalde. Lazlar gibi. Sessuzluk susduk ses bağırılır mı? Abi? Böyle yapıyor adam sana da sus da. Rezil olduk gol yemek üzereyiz bağırıyorsun. Ha, belki oradan onların bağırmasından <gülüyor> gol atacak herifler de şaşırır. O dairide ama. Ulan manyak bir der. Bu sefer ne olacak? Merif gol ederken tersine de gidebilir. Çünkü neden? Sahadan gelen sesler etkiler şimdi oyuncuyu. Ha, burada bana bir ses olsa konuşmadan ne oluyor diyorum hemen. Etkileniyorum mesela. Biz sana diyoruz ki Ramazan'ı sessiz ve sükut geçirirsen Sevabım var diyoruz sana. Sen sessizluktan ne anladıysan gidiyorsun karıya diyorsun ki efendim bu tencereyi kafana geçiririm. Ne ahlaksız adamsın ya. Ne terbiyesiz adamsın ya. Allah seni erkek etmiş. Böyle erkek olur mu ya? Hanımına bağırmakta mı erkeklik arıyorsun? Dersin ki hanım ya biraz tuzu fazla kaçtı yani. Biraz daha dikkatli olsan iyi olur. En fazla bu kadar yani veya hatta bunu ben beğenmedim. beğenmedim de denmez. sünnete muhalif ama çünkü sünneti seniye nasıldır? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi yemek önde getirse hiçbir yemeği ayıplamadı. Ma'abe ta'aamen kattı. Asla hiçbir yemeği ayıplamamıştır. Yani canım istemiyor diyebilir. Canım istemiyor. İştahım yok. Yiyemiyorum. Bunlar sünnete muhalif değil. Ama bu nasıl yemek, bu şöyle, bu böyle. Bunlar sünnete muhayat. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnet ne olacaktır? Halep müftüsü kadar sarığı sardın. Bir tutamda sakalı koydun. Cübbeyi de giydin. Gören müftü zannedecek. Fetva soracak. Gerçi şimdiki müftüler metruş da. Ee, şimdiki onun için. Yine de millet sakallıları hoca zannediyor. Sakalsızları hoca zanneden yok tabi. Sarığı olanı hoca zannediyor. Adam da Hoca imza kendini o da başlıyor fetva var mı desene ben hoca değildim sarı yolda buldum ya desene. Gelirken yolda buldum koydum ben hoca değilim onu da demiyor. O da ona fetva soruyor. Bu da ona yanlış fetva veriyor. Böyle de bizim cemaatta çok adam var. Hoca imza neden kendi hoca imza netmeye başladılar yani herkes. Bu ayrı bir şey. Şimdi sen en fazla dersin ki ben e, sen zannettin ki cüppe giyin sarı sardın sünnetler yerine geldi. Hani 4000 sünnet vardı. 4000'i de aşan. Saada 4000 yok. Saydığımı belki de 10.000'e 10 20.000'e de giden çeşidi çıkıyor bu işin. Biraz incelemeye başladık. 4.000'i bulacak mıyız zannettik? 4.000'i aş aşacağımızdan eminim yani. E şimdi sen sessiz olacaktın, hani süküt olacaktın, sinirlerine hakim olacaktın. E bak dilini koruyacaktın dilini. Ne oldu şimdi? E kadına kafana geçirirme bu tabağı demek. söylemekten beter ya. Başta da ağlama öngür öngür gidiyor mutfağa. Kadıncağız ağlıyor. Ne ağlatıyorsun? Bir damla gözünün yaşına çocuğunun, kızının, hanımının. Değer mi ya? Değer mi ya? Yemek zekkum olsun ya kum ya. ya. Yani bir yemeği, e, yemek konusundan kavga çıkartılır mı? Ortalık karıştırılır mı? İftar sofrası zindana çevrilir mi ya? Çoluk çocuk... Bakıyorlar anası ağlayınca onlarda üzülüyorlar. Ne kadar sinirli ters adamlar var biliyor musun? Bizim Müslümanlarda da bol bulunur yani. Aksi. Bunlara ben kısaca aksi diyorum. Yapmayalım aksilik ya. Bak gözünü koru diyor. Kulağını koru diyor. Dilini koru diyor. de elini koruyor. El. Elle de bir de böyle yapıyorsun. Kodun mu diyor sana gösterim diyor. Ulan elini böyle yapılır mı Ondan sonra tokat atıyorsun. Ondan sonra yitekliyorsun böyle. Git şu tarafa falan. Ya bu hareket dersin. Elini muhafaza çeksin. Fiyat Eren bir kadın geliyor. Kürek gibi elini uzatıyor. Sen de hemen efendim, kazma gibi elini uzatıyorsun. Balta gibi. Ya ne yapıyorsun böyle ya? Bu kadın sana haram. Bu kadın sana efendim bakman caiz değil. Elini tutman caiz değil. Nasıl kadın elini tutuyorsun ya? E uzattı şimdi baş. Ne yapalım? Efendim boş çevirmeyelim. E boş çevirmeyelim. Allah da seni boş çevirir işte. Sen gibi elini uzatan kadınların elini boş çevirmedin. Ben de seni Ramazan'ın sevabından boş çeviririm. Çünkü elini koruyacak. Nereden koruyacak? Anil haram, haramdan korucu korucak. Ne buraya hadislerde? Sizin birinizin kafasına demir çiviyle beyninin parçalanması, lenyut anevi hadikum. Bir hadid, bir hadid etir. bir demirle sizin kafanıza vurulup da kafanızı böyle yarılması, hayrolleminen yemese e, dokunmasından, yeden muharrameten haram bir ele veya da haram bir cilde temas etmesindense deriye dokunmasındansa, yabancı kadına dokunmak gibi kafasına demir çakıtç ile demir çekici ile çivi ile çakılması daha hayırlıdır. Onun için elini koruyacak, dilini koruyacak, uzuvlan koruyacak, anne harami haramlardan koruyacak, vel kezi bir yalandan, vel gıybeti gıybetten, vel eza, bak eziyetten. Ben ne dedim sana? Böyle eziyet yani iteklemek, kakalamak, tokat çakmak Bunlar eziyet ya insanlara. Bunlardan elini dilini koruyacak, sessiz sükût ses, vaziyette Ramazan şehrin getirirse, iqtarabeminallahi teala yevmel kıyameti, hatta İbrahim el ve ve ve Bu adamı Allah kıyamet günü o kadar manen kendisine sevabına, mükafatına, rızasına yaklaştırır ki dizini İbrahim Aleyhisselam'ın diziyle değdirir, bitiştirir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın özel sofrasında onu misafir eder, yedirir. Özel kubbesinin altında, özel makamında onunla birleştirir, buluşturur, birleştirir. Arş ile arasında Allah'ın Rahman bütün tecellilere mazhar olan o en kutsal mekanda, arş ile arasında bir fersah, bir mil, az bir mesafe kalır. O kadar Allah'ın yakın kullarından manen, Mevla mekandan müreze, Allah'a manen yakın kullarından olur. Onun için Ramazan'ın mükafatları, orucun sevapları boldur. Ama şartlarına riayet eden çok az bulunur. Allah Teala bu şartları muhafaza ederek şu müjdeleri erenlerden eylesin. Amin. Kısa bir ara veriyoruz. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatü vesselam ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi İlk bölümde beyan ettiğimiz gibi Ramazan-ı Şerif'in çok büyük cevapları vardır. Çok büyük mükafatları vardır. Amma ve lakin hududunu, sınırlarını koruyanlar için bu müjdeler sabit olacaktır. Koruyamayanlar için surette kalacaktır. Belki oruç borcundan kurtulmuş olur. Yani hani ahirette niye oruç tutmadın sormazlar. Azabına düşmez. Ama birçok yan gelirden, faziletten, sevaptan, mükafattan mahrum kalır. Allah muhafaza. Onun için şartlar beyan edilmiştir. Bu şartlara riayet edenler kurtulur. Onlar af olur. Başka türlü af ve mükafat yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Buğden lime nedrake ramazane felem yugferlehu Ramazan ayına yetiştiği halde günahlarından af olmadan çıkan kahrolsun. Helak olsun. Allah'ın rahmetinden, cennetinden ırak olsun. Uzak olsun. Hiç böyle bir şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetelli alemin, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen zat e, merhamet abidesi, o yüce şahsiyet beddua der mi? Niye beddua diyor burada? Tabi Allah'ın emriyle diyor Mevla Cebrail aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail aleyhisselam ee, bu duaları yaptı. Başka bir hadis-i şerifte hakim müstedrekleri vaat ediyor. Ee, bu da başka bir hadis-i şerifte geçiyor ama e, aynı dua diğer hadis-i şerifte de var. Çünkü bir kere e, minbere çıktı yani. Üç basamaklıydı minberi. <gülüyor> minber. Minber'in yanına toplanın buyurdu. Yani bir şey anlatacağım size. Ee, bir, bir cemaat toplantı sahabe-i kiram. Birinci basamağa çıktı. Amin buyurdu. İkinci basamakta amin buyurdu. Üçüncü basamakta amin buyurdu. Sahabe-i kiram ettiler. Çünkü o zamana kadar hiç öyle bir şey rastlamamıştılar. Duayı duyardılar amin de dedi vakit işitirdiler. Fakat dua işitmedikleri için bu duayı duymadık amin ne iştir şeklinde. Dediler ya Resulallah hiç yapmadığın bir şey yaptın. Ne dua ettiğini fark etmedik. Ama sen amin dedin. Buyurdu ki ben dua etmedim. Onun için benim duamı duymadınız. Cibril-i Emin geldi. Yani acayip bir Sahabe ekran böyle bakıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkmış. Ee, ama e, yanında, e, önünde Cibril-i Emin gelmiş, durmuş, dua ediyor. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Bütün sahabe görmüyor. Birkaç kere gördükleri oldu Cibril'i. Ama insan suretinde geldiğinde. Onu zannettiler. Dehiyetül gelbi. Veya tanımadığımız bir Arabi geldi falan de, diyorlardı, sonra anlıyorlardı. Bu kimdir soruyordu sallallahülazim. Tanımadık ya Rasulallah. Hadi ya Cibril ile Tehkimü Hali Mukim Bu Cibril geldi size dininizi öğretmek için derdi. Fakat o zaman insan kulaında görüyorlardı onu, tanımıyorlardı. Bir misafir gelmiş herhalde zannediyorlardı. Ama e, çoğu kere yanlarında vah vahiy gelirken ee, sahabe-i kiram efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorlardı. Ayşe anamız bulunuyordu. Hatta seyrediyorlardı. Bazı kere en soğuk havada, Medine'de bir ayaz olur, bir soğuk olur, titri titri titrersin. Ben başıma gelmiş öyle soğuk gördüm yani. Ee, öyle en soğuk havada e, efendim e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buram buram terlediğini müşahede ederlerdi. Vahyin ağırlığından deve e, devenin üstündeyken vahiy geçe. Devenin ayakları taşa geçiyordu yani. Ben size dergide resmini bastım. Medine'de bir e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, ayağının taşa battığı noktayı. Üzerindeyken vahiy geldiği için. E, ha, o iz duruyor hala. Hal böyle olunca e, tabii ki onlar şaşırıyorlardı. Haşa anamız diyorlardı ki Sübhanallah Ya Resulallah çok şaşılacak şey. Benim görmediklerimi görüyorsun. Duymadıklarımı duyuyorsun. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben dua etmedim. Ben e, Cibril'in duasına amin dedim. Ben ne zaman bin beri ayağımı attım Cibril geldi. Ne dedi? Ve udemen edrake ebeveyhi ev ihdâvma felem yugferlev Senin ümmetinden bir adam ana babasının ikisine veya birine Yetişip de kavuşup da, hani yetim değil, öksüz değil, yani yetişmiş bulu erdikten sonra ana babasından birini, mesela en azından birinden kalmış, yaşamış. E ve hala da günahları af olamamışsa Allah'ın rahmetinden uzak olsun, cennetten mahrum olsun. Ben de amin dedim. Bak, cib, beddua ve Cibril-i amin diye muhammed Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu etti olur mu? Çünkü ana baba çocuğuna o kadar şefkatli ve merhametli diler ki en ufak bir hayır yapıp da Allah razı olsun oğlum diye bir dua alsaydı anasından babasından cennetlik olacaktı. Demek ne bozuk çocuk ki hiç ana babasına bir iyiliği dokunmamış. Ya, bazı kere ana babasına iyilik etmeden bile onlar dua ederler. Fakat bu demek ki peki de kötülük etti ki dua hiç alamadı. Ana babasından beddua alan da var. Vay onların haline Allah muhafaza etsin. Ana babasının birine dahi yetişte yetişse de af olmadan yani cennefelem ve dulü cennefelem ve cennete de var. Anne babası onu cennete sokamadıysa yani o kadar o, onun duaları dualu halidili ve lediği dualı ne bilinmiydi. Ana baban özellikle babanın oğluna duası peygamberin ümmetine duası gibi. E Kullun evimüste cahp başka adi şerifti. Her peygamberin duası müstejap'tır. E baban duası sana oldu peygamberin yaptığı dua gibi. Bu kadar büyük bir müjde var ama onu cennete sokamadılar. Ne demek? Yani demiş, hiç ana babasından dua alacak bir iş etmedi. Bu kahrolsun. Ben de amin dedim. İkinci basamağa adım attım. Ee, Cibri ile Emin geldi. Be'udemen zükirti andehu fe'le yusalli aleyk Senin adın birinin yanında al, anılır da Muhammed ismi şerifi sallallahu teala aleyhi ve sellem söylenir de o adam sana salavat okumazsa Allah'ım salli aleyhi ve sellem, Muhammed ve mu aleyhi ve salli o da kahrolsun. Allah'ın cennetinden, rahmetinden, merhametinden uzak olsun. Bu salavat şerife ne kadar önemli. O hocalar, proflar, doçlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifini, zamiri şerifini e, konuşurlarken görüyor musunuz? Mektep arkadaşı gibi Peygamber şöyle, peygamber ileri, peygamber geri. Haşa ve kelle. Ya bir sallallahu aleyhi ve sellem desene ya. Sana bile e, efendim adını söyleseler, efendim e, kızıyorsun. Niye? Sayın demedin. Sen, sana sayın desen ne olur? Sayın da ne sayarsanız sayın manasına gelir de. Senin gibi ilahiyatçılar kabir azabını inkar eder, kaderi inkar eder, hoca olmuş Ondan sonra sayın diyeceğim sana. Ha işte sayın demesen herif kızıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumadan gelip geçiyor. E sen kimsin de sana sayın diyeceğim de Kainat efendisine salavatsız geçiyorsun ya. Onun için salavat okumayan kahrolsun buyurdu. İsmin anıldığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak efendimiz diyorum ismi değil. Resulullah diyorum ismi değil. Peygamber diyorum ismi değil. İsmi Muhammed'dir, rahmet'tir Yasin'dir, Taha'dır. İsimleri. Bunlar ismi değil ama belli ki ondan bahsediyoruz yani. Efendimiz dediğimiz zaman ben sallallahu aleyhi ve sellem okuyorum ben. Resulullah deyince sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatsız konuşulur mu? Onun için ben de amin dedim. 3. basamağa adım attım. Cibril buyurdu ki "Ba'de men idraka Ramazan'a Senin ümmetinden birisi Ramazan'ı idrak eder, kavuşur, yetişir de Afolmadan çıkarsa kahrosun elak olsun, cennetten rahmetten tar olsun. Ben de amin dedim. Çünkü neden? Yani Ramazan şerfde o kadar mağfiret merhamet coşmuş taşmış ki bir insan afolmamak için özel gayret ve çaba sarf etmesi lazım. Ya iftar saatinde 600 bin kişi cehennemden azat olur. Her iftar. Cuma günü olduğu zaman saat başı 600 bin. 24 saate 24'ten 6'yı çarp. Yani bu cuma, dört tane cuma en azından bir Ramazan'da mutlaka var. Bazı seneler beşleri rastlıyor ilk günden falan girerse. Sen şimdi bu kadar Ramazan geceleri, iftarları, seherleri, sehurleri, teravihleri, ondan sonra cuma geceleri, Ramazan'daki cuma günleri, sayısız faziletler iken, sen af olamadan Ramazan çıktı, sen af olamadın. Bayrama girdin, Allah muhafaza düşmanların bayramı gibi. E sen... Helak oldun. Ce Cebrail Aleyhisselam beddua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi. Senin burada kurtulur tarafın kalmadı yani. Mutlaka af olacağız. Olmalıyız. Ben size iftar duaları öğrettim. Derginin 89. Hep dergi kenarınızda olsun. Hemen sofraya gelin de dergi açın. 89 bir de 90'ı arkaya da geçiyor. Elhamdülillah arkaya geçiyor. Orada öyle iftar duaları var ki tam en hassas ve kabul çağatinde yani e, ezan okunmaya yakın. Mevla yüzde yüz makbul dua veriyor. Vay vay vay vay. Lissâim'inde iftârihî de'ametül <gülüyor> mustecâbetül. <gülüyor> Hadis-i Şerif de sahih. Oruç iftarını açacağı zaman her oruçluya yüzde yüz kabul olunmuş kesin bir dua hakkı verilmiştir. E bir duayı da af olunman için kullandı. Sen hangi duayı kullandı ki? Ha dokuz gün olmuş. Efendim, e sen hangi iftarda bir dua tutturdun? 9 tane müstecap dua hakkını kaybettin. Bu hak sana para olarak verilseydi, bonus olarak verilseydi, bu hak sana efendim bilmem hediye çeki olarak verilseydi, kaçırır mıydın? Kaybeder miydin? Gaflet eder miydin? Geçirir miydin? Yok. 50 lira için efendim 50 saat gidersin. 50 lira az para mı yav dersin? Ama sana burada %100 kabul olunan bir dua verilmiş. Ne 50 milyonlara bedel. Para da isteyebilirsin yani dünyalık. Borcuna eda. Onu da istersin. %100 bir dua ama bir dua. Davetün tek dua demektir. Yani sen çok dua et de bir duan kesin kabul olacak. E sen burayı mağfirete ayırsana. Cennete girme müjdesine ayırsana. Allah'ın rızasına erişme müjdesine ayırsana. Bak 9 günde bulunan hepsi birer taneden 3 tane. Bak 3 taneyle dünya ahiret bitti ya. Saadetlerin tümünü istemiş olursun. Niye ne halik ettin sen? İftara yakın niye böyle telaşa düşüyorsun? Aç kalacağım diye. Kaşık getirin, tabak getirin. Pide gelmedi, çorba gelmedi. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hanımı da darlatıyorsun. Misafirlerin yanında da terbiyesizlikler yapıyorsun. Ben biliyorum seni. E hal böyle olunca mübarek adam. Sen duaları müstecap duaları kaybediyorsun sen. Niye af olmak istemedin? Bak Ramazan'da af olunmayınca ne zaman af olacak buyurun. Fenglam yuğvar Ramazan femet'a buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul Ramazan'da günahlarından sıyrılmadan çıkarsa ya ne zaman af olacak? Bekle 11 ay af olacaksın. Ne zaman af olacaksın? Ramazan'da af olmayan çaf olmaz ya. Çünkü bu kadar merhamet coşmuş. Mağfiret kapıları açılık, cennet kapıları ardına kadar açık. Merhamet kapıları açık. Mevla isteyen var mı vereyim? Buyuruyor. Af isteyen var mı? Başlayan buyuruyor. Çadırlarda her gece anlatıyoruz. Ramazanda dört kasreti çok yapın. İkisiyle Rabbimizin razı edeceksiniz. İkisiyle efendim mecbur Allah'tan isteyeceğiniz onlarsız yapamazsınız. Çünkü cehenneme giren yapamaz. Cenneti kaçıran da yapamaz. Cennetsiz nereye gireceksin? Ahirette ya cennet ya cehennem var. Ortada çadırda kalmak, parkta yatmak yok. Buyurun. Eşhedü en la Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estagfirullah lâ ilâhe illâhu el hayyul kayyûm ve ecbü ileyhi. Allahümme innî es'eluke'l cennet ve a'ûzu bike minen 89. sayfa. Üstte bu var. 4 hasreti dördü bir arada. Bu zikirde 4 hasreti çok yapın emrine imtisaal edilmiş olunuyor. Ve böylece üç kere yapsan bunu tekrarlasan, üç kere cennet istesen cennet dua diyor yarab bana nasip et. Üç kere cehennemden sığılsa cehennem dile geliyor. Ya Rabbi benden azad eyle. Üç kere estağfurullah lezih o istiğfarı okusa gufirat leudunubu ve levkanet ekfaram zevedil bahar. <gülüyor> tirmize hadisinde geçer. Denizlerin köpüklerinden fazla günahlar olsa affedilir. Ve <gülüyor> inkâne gadferram nez zahfi. Kebair günahların en büyüklerinden olan. Harpten kaçmış olsa bile affedilir. Bak bak bak. Bu kadar büyük istiğfarlar şikirler size yazılmış. O dergin 89. Sonunda iftar dualar var. Ya yazayım ya azim mesela. Büyük günahlar mahvet. Büyük Allah'sın. Senden başka ilah yok. En büyüksün. Ya en büyük günahlar ancak en büyük Allah affedebilir. Ya bunu okusana mübarek adam. Ramazan geldi. Üçte biri bitti. Sen hala af olmadan yaşıyorsun yahu. Mutlaka bir iftarda af olmamız lazım. Yoksa yandık arkadaşlar. Bir iftar saatinde sofrasında mutlaka mağfirete merhamete mazhar olmak lazım. İnşallah biz Perşembe-Cuma bağlayan Perşembe'nin iftarına camide oluyoruz. E, Halit Caddesi Ahmet Yesevi'de Gelenlere iftar da veriyoruz. Verebildiğimiz kadar. Bizim avuz aç kalacağım diye korkuyor durmuyor orada gidiyor ama. Neyse siz yine gelin. Aç kalmazsınız inşallah. E, kazanları ikiye ayırın dedim. Ya millet çok sıraya girdi dedim. Ondan sonra iftara yakında dualar yapıyoruz. Ya, bu şehadetleri en az üç kere de siz unutursunuz. Bari Perşembe gelin de hem yemek yiyin hem af olursunuz inşallah dualar yapalım iftara yakın 5 dakika kala duaya ayıralım. Bu sefer 5 dakika kala duaya ayıralım yani. Çünkü tam cuma gecesi giriyor ya o saatte nazik ve hassas bir saattir. İnşallah af oluruz hepimiz beraber mağfur oluruz. Evet. İbn Mesud radıyallahu anh tarikat-i Şerif'te Ma'min Abdin sa'me Ramazana fi'in saatin ve şükût. Hangi bir kul Ramazan-ı Şerifi Sessiz ve süküt içerisinde geçirirse ve de Allahu Teala Allah Teala izikle dersе, bak yarhame rahimler okundu mu? Subhanallah barmgiler okundu mu? İftar dualar okunacak mı? Okunuyor mu? Ya, hep Allah'ın zikriyle geçirecek ve helal helale harama harame Allah Teala'n helal helal kabul eder, haramlarına haram kabul eder. El helal el haram o mahremt eder. Resulullah Efendimiz'in bir duasında olduğu gibi sen neye yasak dediysen o yasaktır ya İçki yasak, kumar yasak, faiz yasak, zina yasak, livata yasak, lezbiyenlik yasak. Oruç yemek yasak, namazı terk etmek yasak. Erkeklere ipek, altın yasak. Sen ne yasak dediyse o yasaktır. Sen ne helal dedin o helaldır. Yün giymek helal. Helal dedin helal. Kuk. Koton giymek, pamuk, keten, helal. Anladın Ayran, helal. Şıra, helal. Şurup, helal. Sen ne dersen helal o ya Helalını helal bilir. Haramını haram kabul eder. Ve le'm fi fahiş eten. Ve Ramazan-ı Şerif ayında bir fuhuş. Allah emanet Erkek erkeğe ilişki eşcinsellik fuhuştur. Büyük bir beladır. Ondan sonra haramların kebail günahların en büyüklerindendir. Kadın kadına sürtünmek lezbiyenlik haramdır, fuhuştur. E, erkek kadınla nikahsız ilişki zaten bizim millet onu anlıyor, fuhuştur ve zinadır. Ramazan'da bunları irtikap edenlere günahlarından bağışlanma ve mağfiret yoktur. Ama kim bu günahları işlemez ve sessizlik işte bu bak bak bak. Bağırmamak, çağırmamak, gürültü batırdı kopartmamak. Huylu olmak, ahlaklı olmak, aksilik yapmamak, ona buna dalmamak, millete eziyet vermemek. İlk şart budur ya. Namaz kıldın, oruç tuttun, kırdın, geçirdin milleti. Ne lazım senin orucun Allah'a ya? Aç doluyusun da yemeği Allah mı gönderiyorsun haşa? Senin orucundan hayır yok. Sıkıntı veriyorsun, eziyet veriyorsun insanlara ya. Ama kimsesiz sükut Eziyetsiz geçirirse günahlar da işlemezse. İşte o zaman Ramazan'dan çıktığı zaman yılan derisinden soyulup çıkar. Bir de bakarsın eski deri yılan zannedersin. Halbuki o cansız. Deriyi bırakmış bir tarafa, çıkmış ondan. Allah ona yeni bir deri veriyor, deriden soyulup çıkıyor. Yılan nasıl derisinden soyuldu, çıktı gitti. Efendim Eskisinden üzerinde bir eser kalmadı. Bu kişide Ramazan'dan bütün günahları bağışlanmış olduğu halde sıyrılır çıkar. Allah dostlarına, Ramazanlarına, dostlarının bayramlarına günahsız olarak kavuşanlardan eylesin. Amin. Dualarınızı, zikirlerinizi ihmal etmeyin. Hepinize hayırlı iftarlar olsun. İftarınız, geceniz mübarek olsun. Teravih namazını inşallah terk etmeyin. Allah Teala dünyada selamet verir, ahirette selamet verir. Dünya ve ahiretin hayırlarından ihsan eder. 70 bin kişi ve daha fazlasına da şefaat hakkı verir. Bu gece teravih kılan adam olursa adam, düzgün kılarsa ihlaslı, huzurlu, huşu olur. Kaç kişi çıkar ayrı da Ama bırak 70 kişiye, 70 bin kişiye şefaat edin. 70 kişiye verse, bir kişiye bile şefaat hakkı verse, bir sevdiğini kurtarırsın da. Bu gece teravihinde ihmal etmeyelim. Rabbim şimdiden fazlik önemiyle kolay eylesin, kabul eylesin. Amin. Ve sallallahu te'ala ala Muhammed muhali Teslimen kathiran. Alhamdulillahi rabbil alemin. Amin. Sallallayke Allahü ya khayral wara. Ti'dadi habatid li mali wa akhtara. Sallallayke Allahü maa gaytun hama. Hauqa suhuni wa biljibali wa